Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Ay. Hey. Hey, hey. hey, no Partisi. Yazan Peter Chayefsky, çevirerek radyoya uygulayan İsin Öngören, yöneten Semih sergen efekt Mehmet Turgut, teknik yapım Nebi Tam Yüksel. sanatçılar Charlie Aykut sözeri Helen Gülseren Devor Kenet Alpay İşbırak Cem Haydar Gültepe Et Faruk Gülor Amot Muhammet Çıpa Junli Tomas Oza daha bir kere zamanında edemedik. Ya boyun bağımı nereye koydum Helen? Bütüredikten sonra dolaba as demiştim sana. Oradadır, görmedin herhalde. Bak, hala saçlarını bile taramamışsın. Of. Bir de boyun bağını soruyorsun. O kadar uykum var ki... Dün gece hiç uyumadım. Neden? Dün eve gelir gelmez verdiğin haber allak bullak etti de beni. Hah, sahi. Anneme telefon edip haber verecektim. Bakalım o ne yapacak? Uyanmış mıdır acaba? Şimdi mi edeceksin? Ay, elbette şimdi. Otur Allah aşkına kahvaltı edelim de ondan sonra Aa, Telefon etmeden yapamayacağım Charlie O kadar mutluyum ki Sen hiç solmasın Alo Alo Anne sen misin Uyandırmadım ya ben Helen İyiyim anneciğim teşekkür ederim ee, Anneciğim sana bir müjdem var Efendim sana bir müjde vereceğim diyorum. Çok sevineceksin. Aman ne güzel müjde. Sus Charlie, anne ne diyor anlamıyorum. Dün akşam da telefon ettim ama yoktunuz herhalde. Babamla bir yere gitmişlerdir dedim. Aaa nasıl güzel miydi film? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Anneciğim, yakında ben de anne oluyorum. Evet, elbette eminim. Dün sabah doktora gittim, o söyledi. Üçüncü aydaymışım. Ee, müstakbel büyük anne torununa neler hazırlayacaksın bakalım? Ah, hiç heyecanlanmaz olur muyum? Elbette heyecanlıyım. Canım, heyecanlanacak ne var bunda? Her kadın gibi sen de anne oluyorsun işte. Allah Allah! Charlie, sus diyorum. Annenin söylediklerinden bir kelimesini bile anlamıyorum. Efendim? Ee, tabii, tabii. Öğleden sonra gelirim. Merak etme anneciğim, peki. Olur. Neler yapmam gerekiyorsa gelince anlatırsın. Güle güle. Ah, o kadar sevindi ki tahmin edemezsin. Annen çok sevindi dedim Charlie. İşittim. Aa, neden çayını içmedin? Pus gibi olmuştur şimdiye kadar. Canım istemiyor. Niye? Ne bileyim ben Helen. Ha, bak önümüzdeki pazar yazarıki çocuklardan biri evleniyor biliyor musun? Hangisi? Arnold hani sana bahsetmiştim annesi hasta olan. Ha o mu? Bu akşam onun şerefine bekarlar partisi veriliyorum. Yazıhanedeki arkadaşlar tarafından. Sen de gitmek ister misin Charlie? Hmm, hayır. Bu akşam jüri gelecek ama istersen telefon edip haber veririm. Bekarlar partisine bazen iş çıkar. Onun için gitmek istemem. Herkes kafayı çekmeye bakıyor. Bütün mesele kapana girmeden önce zavallı damat beyi avutmakmış da ondan. Sanki bekarlığının en son gecesini çılgın bir şekilde geçirmezse olmazmış gibi. Evlilik hayatına başlayanlar için iyi bir düşünce biçimi doğrusu. Birkaç kişinin fikri bu canım. Bir araya gelip ortalığı birbirine katmak işte. Eğer çok istiyorsan... gene de gidebilirsin Charlie. Hayır, davet ettiler ama gelemeyeceğimi söyledim. E gitsen iyi olur belki. Arkadaşlarınla eğlenirsin. Çocuğumuz olacak dediğim andan beri... ...için içini yiyor biliyorum. Ne münasebet canım. Derdi Charlie, her halinden anlaşılıyor. Baba olacaksın diye heyecanlanmış gibi... ...görünmene gerek yok. Kimisi de çocuğumuz olsun diye düşünmüyorduk bu senelerde. Dün gece düşündüm dedim ki, madem ki çocuğumuz olacak, ne mutlu bizi. Annelik hoşuma gitti o an. Düşün Charlie, bir aile kuruyoruz. Dünyaya bir insan getiriyoruz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? <gülüyor> Belki bir anormallik var de hele ne bileyim. Ama çocuğumuz olunca bir sürü masraftan kurtulamayacağımız aklıma geldiği zaman ne yapacağımı şaşırıyorum. Hakkın var Charlie, masraflarımız artacak. E, bu sene otomobil almayı düşünüyorduk hani. Uzun bir tatile çıkacaktık Güyam. Evlendiğimiz zaman adam akıllı bir balayı bile geçiremedik. Amerika'da herkes balayına Niagara Şelalesi'ne gidiyor. E ben de oraya gitmek isterdim. E ne zaman istersen gideriz. Ya. Nasıl gideriz? Geçen gün arkadaşlardan biri söylüyordu. Doğum masrafları 700 doları bulurmuş. Öyleyse biz de Niagara Şelalesi'ne 10 sene sonra gideriz. Ne yapalım yani? Orası öyle, öyle. Ama ne olur Helen. Bütün bunlara alışabilmem için bana birkaç gün izin ver. Kendime geleyim. Ne kadar üzüldüğünü tahmin ediyorum. Sanki ayağıma zincir vurmuşlar gibi geliyor bana. Biliyorum, biliyorum. Zaten onun için ben de bu akşamki partiye git diyorum ya sana. Arkadaşlarınla eğlenirsin belki. Partiye gitmek istemiyorum, anlaşıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> e, affedersin Helen. Bağırmamalıydım. Ziyani yok Charlie. Bugünlerde ne yaptığımı bilmiyorum, kusuruma bakma. Niye kusuruna bakayım? Ara ben de sana bağırmıyor muyum? <gülüyor> Hadi kahvaltını et, vapuru kaçıracaksın! Bugün geç kalktın galiba Şenli. Az daha vapuru kaçıracaktın. Dün gece hiç uyumadım da. Hem işe her gün bu vapurla gitmekten bıktım artık. İstersen yarın sabah otobüse binelim. Öyle zannediyorum ki senin canın bir şeye sıkılmış. Yoksa karınla kavga mı ettin? Yok canım ne münasebet. Benim karımın melekten farkı yoktur. Peki Charlie sana bir şey soracağım. Benim karım da melek gibi bir kadın. Ama hiç başka kadınları düşündüğün olur mu? Ne demek hiç başka kadınları düşündüğün olur mu? Canım örneğin sokakta yürürken yanından güzel bir kız geçsin. Arkasından amma da güzel şey ha. der misin? Sen der misin? Evli olduğumuz için genç bir kız görünce güzelliğini takdir etmeyecek değiliz ya. Örneğin her sabah işe gittiğimiz şurada burada yüzlerce güzel kız görüyorum. Ha, i̇stersen bak, üç sıra ötede tam karşımızda oturuyor bir tanesi. Gördün mü? Ha? Ha, ha. Ee, güzel kızları rahat bırak da söyle bakayım bana. Kenet, bu akşam Arnold'un şerefine verilen bekarlar partisine gidiyor musun? İstiyordum ama gitmesem iyi olacak galiba. Benim küçük kız biraz rahatsız, soğuk almış. Sen gidecek misin? Hı, hmm, sanmam. Bazen bu tip partilerde iş çığırından çıkıyor. Hem de Arnold'un partisini hazırlayan kim biliyor musun? Ed Watkins. Eğer beş altı kız getirirse hiç şaşmam. Sahi mi? Hı, Hı, canım bizim evi tanımıyor gibi konuşmasana. Gerçekten hayatın tadını çıkarıyor değil mi? <gülüyor> Geçen gün işten çıkarken onu almaya gelen sarışını gördün mü? Bazen hala bekar olsaydım diye düşünmüyor değilim hani... <gülüyor> yani evliliğini altı sene alıyorum. Bir kere bile evimi ihmal etmedim. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Charlie yani rahat rahat bir sinemaya bile gidemiyoruz karımla. Neden? Mary çok meraklı. Çocuklar evde yalnız kalacak diye bir yere ayrılmak istemiyorum. Evet. Ee, çocuğun olsun da görürsün bak. Karım yakında doğuracak. Dün doktor söylemiş. Değil mi? Ha. Demek sen de baba oluyorsun ha <gülüyor> Kutlarım. Teşekkürler. Canım bak ne var? Demin bahsettiğim güzel kıza birisi laf atmaya başladı. Yok canım. Ey gitti günler ey be. 8 sene önceydi galiba. Da bir kızla dostluk kurup otomobili almıştık, hatırladın mı? Hiç hatırlamaz olur muyum? da vardı. Otomobil ıssız bir yerde bozulmuştu hani. <gülüyor> Joe inip arabanın önünü açınca radyatörün <gülüyor> kapağı bum diye fırlamıştılar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye tabanca atıyorsunuz diyerek polisin beni pedallanmıştı değil Ne kadar gülmüştüm o gün ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne güzel <gülüyor> eğlenirdik o günlerde be. <gülüyor> ve karşıdaki kıza laf atmaya çalışan adamın talihi haber gidiyor galiba. Baksana kız da ona bakmaya başladı. Sen de hiçbir şeyi kaçırmıyorsun. Ha? Vapur iskeleye yanaşmadan dost olurlar herhalde. İyi hey, gidi günler. Hey. Bilmezsin o günleri arada sırada nasıl arıyorum ki birkaç haftadan beri canım o kadar sıkılıyor ki. İleride daha da sıkıntılı günler gelecekmiş gibi bir duygu var içinde. Böyle bir hayat sürmekten bıktım artık. Her gün işe git gel git gel. Ondan sonra da Helen'in annesiyle babasını yahut da bizimkileri hadi bakalım ziyaret. Şimdi de bir çocuğumuz olacak. Bundan sonra hayatımın hep böyle geçeceği anlaşılıyor. Ölünceye kadar haftada 75 dolar kazanan basit bir muhasebeci olmaktan kurtulacağımı hiç sanmıyorum. Bazen Helen'e bak. Elin'in ne kadar iyi bir kız olduğunu anlatamam sana. Hem de çok güzel bir kız ama arada sırada bakıyorum da ona sanki işin içinde bir eksiklik varmış gibi geliyor. Neresinde olduğunu anlayamadığım bir eksiklik ama. Bu kızla evlendiğime göre onda bir şey bulmuş olmam gerekir değil mi? Hı. Yani güzel bir şey. Hı. Başkalarında görmediğim bir şey. Bak yine Karımı sevmiyor değil mi? Sevmesine seviyorum ama... ...sevmenin, aşık olmanın anlamını bir türlü anlayamadım. Ne demek istediğimi anlayabiliyor musun? Hı. Biraz. Sakın karımı sevmiyorum diye aklına bir şey gelmesin. Hayatımda her şeyden çok severim hele. Aa, sakın sen de benim için karısını sevmiyor diye düşünme. Karımdan başka kimse anlayamaz beni. Hadi bakalım kenet, İskeleye yanaşıyoruz, hadi kalk. Bak bak Charlie, ha? ben sana demedim mi? Kıza laf atan adam vapur iskeleye yanaşmadan onunla konuşmayı başaracak diye. Adam neredeyse kızın ağzına girecek ya. Yani. <gülüyor> Kızım da ondan aşağı kalır tarafı da yok hani. Ne konuşuyorlar acaba? Kim bilir ama becerikli olanın aklına neler gelmez o anda. Uuuuh, ey gitti günler ey be. hadi. Yazhaneye gidince Ede anlatırız. Vapurda kızlarla nasıl iki dakika içinde dost olunmuş. O işimi bir dakika içinde yapar dostum. <gülüyor> Günaydın çocuklar. Nasılsınız bu sabah bakalım? Günaydın Joe. E nasıl olacağız? Her zamanki gibi işte. Peki öyle her zamanki gibi değil. ...Charlie'nin çocuğu oluyormuş. Öyle mi? Tebrik ederim Charlie. Teşekkürler. Et gelmedi mi? Daha dur bakalım. Sabah işine en aşağı 20 dakika geç gelir beyefendi. Patron da yok galiba. Daha kimse gelmedi. Bu sabah yasaneyi ilk ben açtım. Hadi isterseniz masalarımızın başına geçelim de... ...patron gelince vay canına desin amma da çalışkan memurlarım var ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öyleyse masaların başına. da sıkıntılı iş vermiş. Şirketin hesaplarını biber nasıl çıkarırım? Doğum masrafları gerçekten 700 dolar tutar mı acaba? Otomobil yok, dolaşmak, gezmek yok. Ne biçim hayat bu? Anlamadım gitti. Çocuklar, Arnoğlu'nun şerefine verilen partiye gidiyor musunuz bu akşam? Ben gidemeyeceğim. Sen? Ben de gidemeyeceğim. Karım sinemaya bilet almış. Bu akşam kayınpederim bize misafir geliyor da. Şimdi onlarla sinemaya gitmezsem olmaz. Öyleyse arın oldum partisine gidecek kimse kalmadı ortada. Sen de mi gitmiyorsun? Ben de gitmiyorum. Her duyunca köpürmez şey. Her şeyi hazırladı çocuk. Canım gelemeyeceğimi ben ona geçen hafta söylemiştim. Hem sonra et bekar. İstediği kızla dolaşabilir. Ondan hesap soran yok ki. Gerçekten öyle. Evlendikten sonra böyle partilere elveda demek gerekir Ama bak Charlie ne diyor Bu akşamki partiye bir sürü Güzel kız getirecekmiş her Ben öyle bir şey demedim canım ee, Hepimiz biliriz işte Eğer partiye birkaç tane kız getirirse Hiç şaşmam demek istedim Kuzum nereden buluyor bu kadar kızı <gülüyor> Geçenlerde buraya gelen sarışın Sevgilisini gördünüz mü ne enfes şeydi. Ede bakılırsa televizyon artistiymiş. Bundan sonra hiçbir televizyon programını kaçırmamalı öyleyse. <gülüyor> <gülüyor> ra, <gülüyor> ra. senin gibi evli bir adam hiç böyle konuşur mu ya? Ya karın duyarsa? <gülüyor> Şaka bir tarafa ama bazen gerçekten kıskanıyorum Edi. Adam istediği gibi yaşıyor. Hiç otomobilini gördünüz mü onun? Maaşını alınca otomobilini atladığı gibi doğru bir eğlence yerine. Ah oh, ne iyi hayat. Bir de bana sorun maaş aldınca ne yapıyorsun diye. Doğru eve, karıma gidiyor paralar. İnsanın üç çocuğu olunca ne yapacağını şaşırıyor. Geçen gün misafirlikte poker oynadık, iki dolar kaybettim. Bütün gece karımın gözüne uyku girmedi. Bakın, çalışma saati başlayalı yirmi dakika oldu, et hala meydanda yok. Patron gelip de görse derhal işine son verir. Ama edin umurunda mı? Hemen başka bir yere başvurur, vaziyeti kurtarır. Bir de beni işimden çıkarsalar ...Emin olun iki gün eve gitmeye korkarım. Patron geliyor galiba çocuklar. Hadi herkes iş başına. Hadi. Dört, altı daha on. Yedi daha on. Yedi. Yardım çocuklar. Ayy Allah sen miydin be? Biz de patron sanmıştık. Ne o et? Hmm. Dün gece uyumadın mı? Uyumadım ya. Sabaha kadar meşguldum. Geliriz, Gelmedi mi? Gelmedi. Bir telefon edebilirim demek. Bir telefon he? <gülüyor> Alo. Madison mazası mı? Ben Ed Watkins. Evet, Ed Watkins. Bir hafta önce size bir sigara tabakası ısmarlamıştım. Hazır mı acaba? Üstünde de arkadaşımız Arnold'a en iyi dileklerimizle. Charlie, Ed, Kenneth, Joe ve patron diye yazılacaktı. Efendim? Evet, sonuncusu patron. Peki hazır mı? O halde öğleye doğru gelir alırım. Lütfen iyi bir paket yapın. Teşekkürler. Patron hala meydanda yok değil mi? Yok ya. Bir telefon daha edebilirim öyleyse. Aha, bir telefon daha. <gülüyor> <gülüyor> Klara sen misin? Ben Ed. Nasılsın şekerim? Ah biliyorum biliyorum. Bırak da nedenini söyleyeyim. Anlamadım. Fakat dün imkanı yok telefon edemezdim. Çünkü şekerim bir dakika yarın bir arkadaşım evleniyor da onun evine yardım etmeye gitmiştim. Sana haber veremedim. Beni dinle Klara. Şimdi işteyim daha fazla konuşmama imkan yok. Bu akşam da gelemeyeceğim. Evlenen arkadaşımızın şerefine bekarlar partisi veriyoruz. Yarın buluşuruz olmaz mı? Tabii her zamanki yerde. Her zamanki saatte. Güle güle şekerim. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bir kıza daha telefon etmem lazım. Kusura bakmayın. <gülüyor> Patron telefonu kişisel işleri için kullandığını duymasın. Hangi kişisel? Bunların hepsi görem hepsi. Alo? Mary sen misin? Ha, ben Ed. Bak Mary bu akşam buluşmamıza imkan yok. Arkadaşlarımızdan birinin şerefine bekarlar partisi veriyoruz. İstersen yarın buluşalım. Aa şey yarın olmaz. Öbür akşam buluşalım olur mu? Ah reddetmeyeceğini biliyordum. Şimdilik hoşça kal şekerim. Ah, bu da oldu. Çocuklar şimdi Kopakabana Gece Kulübü'ne telefon edip bizim parti için masa ayırtmak gerekiyor. Kimler geliyorsa söylesin. Joe geliyor musun? Hem ki, evet. Ee, Pekala, geliyorum. Kayınpederle başka bir akşam sinemaya gideriz. Ben de geliyorum, hadi. Karıma telefon edip eve biraz geç geleceğimi söylerim, olur biter. Ya sen Charlie? Ben gelmeyeceğim. <Gülüyor> Nasıl istersen. Telefonu açıyorum. Gelmek istiyorsan son fırsat. Hadi Charlie, oyun bozanlık etme. Hepimiz gidiyoruz işte. Olmaz. Sinatçılığı bırak da hep beraber eğlenelim biraz. Alo? E, Kopakabana Gece Kulübü mü? Bu akşam için bir masa ayırtmak istiyorum. Dört kişilik. et, et, et bir dakika. Ne var Charlie? E, ben... Ben de geliyorum. be. Ya. Masa lütfen beş kişilik olsun, dört değil. Bu akşam bekarlar partisi veriyoruz da. Biliyor musun, Julie? Baba olacağını öğrenince Charlie nasıl şaşırdı. Sonra da başladı üzülmeye. Doğum masraflarını karşılamak için nereden para buluruz diye. Bütün kuzenlerim arasında her şeyi üzülen bir odur zaten. <gülüyor> Merak etme aradan birkaç gün geçsin eski neşesi yerine gelir. Ben bunu mı bilirim? Bizim ilk çocuğumuz olduğu zaman da Tom Charlie gibiydi. Aman Allah'ım. Sanki başına bir felaket gelmiş gibi dolaştı durdu ortada. Tom kaç yaşındaydı ilk çocuğunuz olduğu zaman? Yirmi ikisinde değil mi? <gülüyor> Aşağı yukarı. E, kendisi de çocuk sayılırdı o zaman canım. Charlie öyle değil ki neredeyse otuzuna geliyor. Kaç yaşında olursa olsun gene de kocanı bekarlar partisine göndermemeliydin hele. Biraz dolaşıp eğlenirse iyi olur. Hem neredeyse gelir artık. Saat kaç? Sekiz buçuğa geliyor. Bana telefon ettiği zaman akşam yemin'in sekizde yiyeceklerini söylemişti. Bir saatte kalmaz döner eve. Sayden Charlie'nin bir saate kadar eve döneceğine inanıyor musun? E, tabii. ...yoksa kızın biri kocamı baştan çıkarır diye mi düşünüyorsun? <gülüyor> Charlie öyle şey yapmaz eminim. Galiba benim gibi ilk çocuğunu bekleyen her kadın... ...bütün dünyayı toz pembe görüyor olmalı. Herkes, her şey öyle güzel ve cana yakın görünüyor ki. Bazen Charlie'ye bakıyorum da... ...ondan daha mükemmel bir koca olamazmış gibi geliyor bana. Daha dur bakalım. Evleneli <gülüyor> üç sene oldu. Benim gibi on bir senelik evlilikten sonra... ...nasıl düşüneceksin görürüz. Ha öyle söyleme Julie. Çarlı hakkındaki fikirlerimi değiştirmeme imkan yok Önceki sene kardeşim Kore'de öldüğü zaman Her gece dörde beşe kadar benimle oturur konuşurdu Ağlamaktan perişan olmuştum Ama gene de onu dinlerdim Beni öyle bir teselli edişi vardı ki Hiç unutamıyorum Ne kadar güzel konuşurdu Liseyi bile bitiremedi ama Aklı her şeye yatar Onsuz ne yaparım bilmiyorum Bir de benim kocamı görsen Eve gelir gelmez gazetesini alır eline. Ondan sonra tamam. Ağzını açıp bir kelime söylerse ne hala? Bir dakika cüllü telefona bakayım. Alo? Ah, sen misin Cüllü? Nereden telefon ediyorsun? kopa kopan neden mi? Ah, Eğlenceniz yerinde desene. Efendim? E, peki ne zaman eve geleceksin? Hayır. Hemen gelmene gerek yok. Ama. ...yanımda olsan daha iyi olurdu. Bir şeyim yok canım. Daha dur bakalım. Sadece seni özledim de... ...Julie de burada. Senden bahsediyorduk. Birdenbire verdim seni işte. Hadi gel. Efendim? Peki madem ki arkadaşlarınla eğleniyorsun... ...istediğin zaman dönersin. Hayır hayır Charlie. Madem ki arkadaşlarınla iyi vakit geçiriyorsun... ...istediğin kadar kal dedim. Yalnız değilim. Julie de burada. Biliyorum şekerim biliyorum. Ben de sana bu sabah aynı şeyi söylemiştim ya. Arkadaşlarında olursan eğlenirsin açılırsın diye. Dedim ya yalnız değilim Julie burada. Charlie beni hala seviyor musun? Kızdın gibi geldi de ondan sordum. İstediğin zaman kalk gel. Charlie partide hiç kız yok değil mi? Hayır canım kontrol falan etmiyorum. Sadece seni özledim de. Peki şekerim, peki. Şimdi tartışmanın sırası değil. Hadi Charlie. İyi eğlenceler. İstediğin kadar kalabilirsin. <gülüyor> peki. Güle güle. İyi hey Charlie. Deminden beri size söylüyorum. Dinlemiyorsunuz. Askerdeyken bizi Paris'e göndermişlerdi. Ne biçim bir yer orası biliyor musunuz siz? Hey Charlie! Paris'e geldiğimiz ilk gün ne yaptık tahmin edersiniz? Charlie diyorum! Ne var et? Askerdeyken başından geçenleri anlattım sana. Sen beni ya. dinle Charlie! Paris'te başımıza neler geldi bak! Anlatınca gülmekten katılacaksın! Hey Gerrit! Sen de dinliyor musun? Bugünkü futbol maçı ne oldu ya? Sen beni dinle diyorum! Paris'teyken... Paris mi? Ben de askerde kendiki günlüğüne Paris'i gönderilmiştim. Her taraf kız dolu, her taraf! Charlie, canım bırakın da Paris'i anlatayım size. Bir de nerede çok kız var biliyor musunuz? Hey, biriniz bana şuradan biraz daha viski verseniz. Ya çocuklar, azıcık susun da biraz Arnold konuşsun. Partiyi onun şerefine veriyoruz. Yaşasın Arnold! Yaşasın! Partiyi onun şerefine veriyoruz. Hadi Arnold! <gülüyor> biraz da ona bir şeyler verelim ha, hadi çocuklar. Hadi bakalım davran. Arnold iç, partiyi senin şerefine veriyoruz. Bir iki tane içtim Yeter herhalde. Hadi Arnold, Paris'te yaptıklarımı anlatayım sana. Çocuklar, yarın maça gitmek isteyen var mı? Hepimiz ciplere doldu. Doğru. doğru. Hey Charlie, yarın maça gitmek ister misin? Çocuklar, ben bu gece kulübünü beğenmedim. Ne yapalım yani? ...yemeği Copacabana'da yedikten sonra... ...bizi başka bir yere götür diye tutturdunuz. Kesinlikle buraya gelmek mi gerekirdi kardeşim? Daha iyi bir yer biliyorsan söyle. Arnold hala bir şey içmedi arkadaşlar. Neler işitiyorum Arnold? Hadi bakalım yavrum, hadi bakalım. Teşekkür <gülüyor> ederim ama siz farkında değilsiniz. Şimdiye kadar iki bardak viski içtim. Gerçekten içti. Dokunuyorsa yeter. İki tanecik içmiş. Rola <gülüyor> içti mi denir? <gülüyor> Benim bardağımda iç Arnold. Sana feda olsun. Nasıl olsa partiyi senin şerefine veriyoruz. Teşekkür ederim. Bir yudumcuk Arnold, bir yudumcuk. Peki. <gülüyor> ne yapıyorsun Arnold? Bir yudumda hepsi içilir mi? Aferin Arnold, sen çok yaşa, yaşayacaksın. <gülüyor> Nasıl hissediyorsun kendini Arnold? Biraz su vereyim mi? İyi misin? <gülüyor> Amma sertmişmiş ki ha. <ya. gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, Arnold'un bir şeyi yok, merak etmeyin. <gülüyor> ya Şahlı! Ne biçim eğleniyoruz senin sayında be! Çocuklar... ...benim için bu kadar masraf etmenize imkanı yok razı olmam. Ne <gülüyor> masrafı? İki gece kulübü yetmiyormuş gibi... kattık bir de buraya geldik. ...yok bu kadar masrafa razı ol. Ne ziyanı var, ne ziyanı var. Nasıl olsa her şey senin şerefine. Zaten biraz da eve döneceğiz. Eve mi? Yoksa gidiyor musunuz? Tabii değil. Bu akşam misafirimiz var, kayınpederim. Aman Allah! Im. İnsan evlenince ne süt kuzusu oluyormuş beğer. Eve gidince ne yapacaksın kuzum? Söylesene bana. Bak, ne güzel eğleniyoruz burada. Otur lütfen. Şunun hakkı var, Ede. Benim de eve dönmem gerekir. Küçük kızım biraz rahatsız. Bağısını aldık Arnoz. Düğüne kadar bir daha görüşemeyeceğimiz için... ...şimdiden seni ve gelini tebrik ederim. Hmm, mutluluklar dilerim Arnoz. Çocuklar... ...hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Her şey, ...her şey çok teşekkürler. Bu akşamki parti içinde... Verdiğiniz armağanlar için de söyleyecek kelime bulamıyorum. Emin ol. <gülüyor> Arnold adam akıllı kafayı bulmuş çocuklar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kimse benim için parti vermemişti şimdiye kadar. Doğum günü partisi bile. Bu yaptıklarınızı ömrümüz sonuna kadar unutmayacağım. Peki Arnold, peki. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir şey değil Arnold, bir şey değil. Size gerçekten çok şey borçluyum. Artık Arnold, Arnold! Yeter artık, hadi! Biraz otur şuraya da kendine gel, hadi! Aa, oh, olmaz, olmaz! Arkadaşlarıma teşekkür etmek benim görevimdir. Bir şey değil, Arnold, bir şey değil. Ee, hadi biz gidelim. Sen de geliyor musun, Charlie? Hayır, canım, biraz daha eğlenmek istiyorum. Bravo, Charlie! Arkadaşlarımın arasında süt kuzusu olmayan biri varmış, demek. He, evet. hadi, Allah'a sorduk, çocuklar! Hoşça kalın! Güle güle. Güle güle. güle güle! güle, güle. güle, güle. Şimdi kaldık üçümüz. Dünyanın altını üstüne getirelim mi? Ha? Dünyanın altını üstüne getirelim. Ben başlıyorum öyleyse! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Almok, Almok, Almok. Allah, Allah. O kadar bağırma ya, Bak, bizi buradan kapı dışarı ederler sonra. Almok, ne yapıyorsun? Kendine gel. Evleneceğim kızı nasıl evet. dün sana tanıştırmıştım Pek beğenmedin gibi geldi Bir dakika çocuklar Dans eden kızlardan biri tanıdık galiba Şimdi gelirim ben Beni dinle Charlie Hı. Yardımına ihtiyacım var Sen evli olduğun için daha iyi bilirsin Evlenecek olduğum kız iyi bir kız ama... ...bir türlü kanım kaynamadı kendisine. Önemli de bu değil mi? Birkaç kere oraya buraya gittik beraber... ...fakat niye onunla evlendiğimi hala bilmiyorum. Ha? N ne dedin anlat? Karım olsun diye neden onu seçtim bilmiyorum Charlie. Hem bugüne kadar evlenmeden de güzel güzel yaşıyordum. ...annem her türlü ihtiyacımı sağlıyor. Hayatımdan memnunum. Şimdi kalkıp evlenmeye gerek var mı? Ee, evlenmeden önce... ...herkes öyle düşünür. Sahi mi çare? Sana nişanlımın resmini gösterdim mi? Hayır. Görmek ister misin? İster mi tabii. Dur bir dakika. Bana doğrusunu söyle Charlie, hiç yani. Nasıl? Pek o kadar güzel değil değil mi? Ee, i̇yi, güzel bir kıza benziyorum. Yok canım, güzel değil. Annemle babam yaptı işi biliyor musun? Zorla onun evine götürdüler beni. Hepimiz annem, babam, onun annesi, babası, kendisi ve ben masanın etrafına oturduk, bütün işi ayarladık. Sonra da birkaç kez gezmeye gittik İyi bir kıza benziyor gerçekten. Sessiz, sedasız bir şey. Ne dersin Can Benim de birisine ihtiyacım var tabii. Alt tarafı ben de insanım. Herkes gibi evlenmek istiyorum. Aaa! Kız dört yaşta büyü benden. E olsun Arnol'ta ziyanı yok. Düğünden sonra onların evinde yerleşmeye karar verdik. İyi mi yapıyorum acaba Charlie, ha? Kızdan hoşlanmıyor değilim ama... ...öyle bir fevkaladeliği de yok yani. Ben ne yapayım şimdi ya? Ne demek istiyorsun? Yani onunla evleneyim mi? Ne dersin? Ee, pardon, kızla tanışmış olsam bile... ...gene sana cevap verecek durumda değilim. Ee, kız benim hoşuma gitmeyebilir ama belki senin için biçilmiş kaftandır. Nereden bileyim ben? Bu işten vazgeçmek istiyorum da... ...onun için sordum. Bunun için biraz geç değil mi? Korkuyorum Çağrı Neden korkuyorsun? Hayatımın sonuna kadar onunla nasıl yaşarım ben? Pek konuşkan bir kız değil. Eh, ben de öyleyim. Ama biraz konuşacak bir şeyler... ...bulmalı insan değil mi? İkimiz de öyle kumav kuşu gibi... ...hiç konuşmadan oturursak... ...ne olur sonra bizim halimiz... Birkaç kere beraber gezdik demiştin yani canım gezdik ama hiç konuşmadık ki hep bir yerde oturduk kaldık <gülüyor> kimse ağzını açmadı evlilik nedir anlamadım ben canım insan evlenince ne yapmalı nasıl hareket etmeli ha genellikle yani genellikle. Zaten karı koca birbirlerini görmez Parmağut. Senin vaktin çoğu işinde geçer. Akşam olunca yorgunardın evine girilsin. Sofraya oturursunuz. Yemekten sonra ikinizden biri bulaşıklarla uğraşır. Ondan sonra eğer yorgunluğunu almışsan ya bir yere gidersiniz ya da televizyon seyredersiniz. Bir de ev ee, ben zaten annemle anlattığın gibi yaşıyorum. Evet, o da doğru. Yani... ...doğrusunu istersen Arnold... ...eylilik ne demek, ben de hala anlamadım. Çoluk, çocuğa karışmak mı acaba? Belki de. Heh, yakında ben de baba oluyorum, biliyor musun? Ha, sahibi, tebrik ederim. Uzun zamandan beri ne düşünüyorum, biliyor musun? Daha karıma ne söylerdim. Okula devam edip ticaret kısmından diploma almak. Okuldan çıkmakla ne büyük aptallık etmişim. Basit bir muhasebeci olmaktan bir türlü kurtulamadım gitti işte. Yalnız şimdi bir de bebek bekliyoruz. Okula gitmeye gene imkan var. Para kazanmak genellikle üç kişi oluyoruz. Eee ne dersin Charlie? Bu kızılaya bileyim mi şimdi? Ne bileyim ben? Eee, nereye gitti bu edi? Birazdan gelirim demişti. Öff. Burada da eğlenemedik. Başka bir gece kulübüne gidelim, ha? Bütün gece öyle yapmadık mı zaten? Ya, neden şimdiye kadar içmedim ben? Hepiniz sarhoş oldunuz, bir ben kaldım. Ben de bağırmak, şarkı söylemek istiyorum. Ver, ver şu viski şişesini anlat, ver! Bardağa gerek yok, bırak, bırak, eğlenelim azıcık, hadi! Bence Klay'ın solları çok sayım. Hem de... Hey, saat kaç oldu? Sabahın dördü. Bu gece kulübünü kapamazlar mı ya? Kapamazlar Arno. <gülüyor> gece kulübü değil zaten burası. Herkes içtikten sonra buraya ayılmaya gelir. <gülüyor> yani bizim gibi. İşler! <gülüyor> <gülüyor> sen de içmeye geç başladın ama tam başladı. Ha, ne diyordum ben? Ha, kreuz solar o kadar kuvvetli değil. Hem, hem son maçında nefesini de ayarlayamamıştı. Ama bir kroşesi var adamın. Bitir. Bitiririm. Öyle değil mi Charlie? Aa, öyle galiba. Hey sen ne dersin? Ed? Bu kızla evlenmek iyi bir fikir mi? Evlenmek mi? Hmm. Beni evlendirecek adama bilirim yapacağımı. Charlie? Hmm. Klay artık ihtiyarladı değil mi? Ha? Hmm. Eskiden neydi? Bir tane attı mı? Ha, karşısındaki dayanabilirse aşk olsun. O zamanlar bile dikkat ederdim. Solları biraz zayıftı. Peki, evet, ben ne yapayım ya? Kızla evleneyim mi? Yoksa beni evlendirmek isteyenlere karşı mı geleyim? Ha, ne dersin? Bana bak Arnold. Eğer evlenmek istemiyorsan... ...git şuradan telefon et kızına. Bir başkasını bulsunlar. Hı? Ne olursa olsun. Şimdi onun gibi boksör yok Charlie. Eee... Reyser de fena sayılmaz ama... ...Klay'ın yerini tutması için... ...daha 40 fırın ekmek yemesi gerekir. Bak, solları Klay'dan kuvvetli. Bunu kabul ederim. Gel girelim tekniğe. O zaman kimse Klay'a e karşı duramaz anlıyor musun? Evet, dur bir dakika, bir dakika. Bak ben ne diyorum? Ee, e Arnold, Arnold, eğer evlenmek istemiyorsan... ...det başından şu kızı. ha. Allah aşkına deli beni ya! Peki. Şimdi gençler yetişmiyor Charlie. Herkesin gözü paralı. Eskiden boksör olmak isterlerdi ama şimdi milyoner olmak istiyorlar. Yok canım, hepsi değil. Nasıl <gülüyor> hepsi değil? <gülüyor> Charlie, bir baksana etrafım. Zengin olmamış boksör var mı ha? <gülüyor> Eskiden de zengin olmak istemiyorlar mıydı zannediyorsunuz? Ya o zaman Hı -hı. teknik vardı, iyi antrenörler vardı. Ne, ne bileyim ben, her şey şimdikinden daha iyiydi. Ne dersen de, şimdiki boksörlerin eskilerinden farkı yok. Yalnız bugünküler boksörlükten başka şeyler de yapıyorlar. Ellerine böyle şişe bu domates suyunu için sağlığınize iyi gelir diyorlar. Ondan sonra televizyona çıkıp boy gösteriyor. Eskiden böyle şeyler yoktu. Bana sorasam eski boksörlerle yeniler arasındaki fark çok az. Çağrı, yani, sen boksu sevmiyorsun galiba? Ha? Sevmiyorum ya, sevmiyorum. Şa işte bak Arnold, Charlie boxu sevmiyor mu? Arnold. Arnold. Arnold, Sen, <gülüyor> şimdi yanımda ya. oturuyordu. Nereye gitti? Arnold mu? Ben görmedim. Çocuklar burdayım. Arnold, ne dedin? Dedini yaptım evet. Hangi dediğimi? Kızat telefon ettim. Evlenmekten vazgeçtiğimi söyledim. Galiba nişanlısına telefon edip işi bozdu. Ama Allah'ım. Bana fenalık geliyor. Bayılacağım galiba. Harun oldu, cemdine gel, düşeceksin! Sanetli yaka düşmesin ya! Et niye tutmalın? Gürçe gibi yere iyi çocuk birader. Bayılacağını anlamadım ki. Allah Allah, siz herhalde gel, gel kaldırıp iskendiyon. Yavrum, yavrum, yavaş Yavaş, yavrum, yavrum! Üff! Amma da almış! Anlamadan önce ne dedi anlamadım ha? Biz konuşmaya daldığımız zaman nişanlısına telefon etmeye gitmiş. Nişanı bozduğunu söylemiş. Ne diyorsun? Ya, <gülüyor> acaba ona söylediklerimi ciddiye mi aldı dersin ha? Ben işin halindaydım ya. Artık olan oldu. Şimdi Arnaulda evine götürmek gerekir. Eve gidip ne yapacaksın Charlie? sabah beşi ya. Arnaulda bak. Ne güzel uyuyor. <gülüyor> Bırakalım da kendine gelsin. Ya ya yok olmaz. Arnold, hadi kalk, kalk oğlum, kalk hadi eve gidiyoruz. Ne? Evet, hemen anlamadım ya, gitti ya. ya. Ee, ben Arnold'u bıraktıktan sonra... ...kendi evime dönmem aşağı yukarı bir saat tutar. Neredeyse güneş uzak edeyim. Bütün geceyi sokakta geçirmenin anlamı var mı? Sen hiç eve gitmeyi istemez misin? Evde ne yapayım? Herkes uyuyor şimdi. Eee senle gittin yat öyleyse. Ne olur gitme çay. Ne güzel konuşuyorduk şurada. Evet evet. Eski boksörlerle yeni boksörlerle. Evlenmeden önce bütün hayatım hep böyle geçti zaten. Arkadaşlarla sokakta. Ya boksörlerden ya da futbolculardan bakın, kimin suku komitliymiş, kim daha iyi şut atmış falan filan. Bitiril, eve gidemezdik. Beklediğimiz bir şey vardı, Edi. Ne olduğunu bilemediğimiz bir şey. E, bu akşam da öyle olmadı. Hı? O gece kulübünden bu gece kulübüne gittik durduk. Bir şey buluruz diye tahmin etmiştik. Ne olduğunu bilmediğimiz bir <gülüyor> şey. Hadi, hadi, hadi evine git, yat uyu, hadi, hadi. Hadi, hadi. Ben anladığım aynısı hani, söyleyecek bir özür bulmak gerekir ya. İşte sağ ne yaptığını bilmiyor da filan gibi bir şeyler söyleriz nasılsa. Hadi gel bakalım Arno! Oğlum hadi gidiyoruz! Kalk bakalım, kalk! Beni eve getirdiğin için çok teşekkür ederim Charlie. Daha eve gelmedik Biliyorum. Nerede olduğumu anlayacak kadar kendime geldim artık. Biraz içeri girmez mi? Şimdi zaman değil. Başka sefer. Neredeyse sabah olacak. Galiba annemle babam korkmuşlar. Seslerini duyuyorum. Nişanlım telefon edip vaziyeti onlara bildirmiş olmalı. Aldı mı? Anlattı. İçeri girince biraz fazla kaçırdığını Söyle onlara. Yaptığıma pişman oldum filan Sabahleyin de ilk işin nişanlığa telef alıp vaziyeti düzeltmek olsun. Çok üzülmüştür kızcağız. <Gülüyor> Aman Allah'ım! O da burada. Kim? Nişanlım. <Gülüyor> Kapıya kulağımı koyunca sesini duydum. E, e, daha iyi Arnol. Hemen vaziyeti açıklarsın. <Gülüyor> Charlie ne söyleyeyim ona? Aklıma bir şey gelmiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana söylediklerini ona da söyle, unuttum. Korkuyorum da. İyi bir koca olamayacağım diye çok korkuyorum da. Evlendikten sonra birbirimizi söyleyecek bir şey bulamayacağız diye korkuyorum da. Ne bileyim ben ne nereden korkuyorsan hepsini söyle nişanlım. Bak anlat. Herkesin korktuğu bir sürü şey var. Bazen yaptığımız şeylerden ne kadar utanırız, değil mi? Hı? İşte her insanın karısı ona bu anda yardım etmeli. Sana kendinden utanmana gerek olmadığını hissettirerek tabii. Çok zamanda karının yapma ihtiyacı olur. Kendini üzen şeylerden bahseder sana. O zaman da senin görevim başlıyor demektir. Yani karını üzen şeylerin üzülmeye değmez şeyler olduğunu ona hissettirmek. İşte evliliğin gayesi. Bu anlattı. Herkes evlendiği zaman yeni bir göreve başlar. Tıpkı dairedeki gibi bir görev. Orada nasıl çalışıyorsan burada da öyle çalışırsın. Hem de hiç durmadan. 24 saat. Senin görevin evlendiğin insanın oturup düşünmen gerekir. Ben bu kızı nasıl mutlu edebilirim diye. Bazen başın kazan gibi olur. Bazen kolunu kıpırdatacak gücün kalmaz. Öyle anlar vardır ki azıcık da başkası beni mutlu etmeye çalışsın diye düşünürsün. ne doğrusu olsun böyle şeyler sana düşen görev sadece karını mutlu etmeye çalışmaktır da ondan. Eğer karın dana azıcık düşünüyorsa o da seni mutlu etmek için çırpınız eder. Bazen karınla oturup usumuzun konuştuğumuz olur. Saatlerce ama ondan bundan. Biz gibi birbirimize, insana bu bağırır, bu bağırır, sen de aldırmadan çalışırsın birkaç kuruş yapmak için. Bunun sonu ne olacak diye. O zaman karın der ki, bak canlı, seni seven bir karın var. Annen, baban, kardeşlerin herkes seviyor seni. ...sana yardım etmek isteyen insanları düşün. Asla anlattığım zaman bilmiyorum ki anladım. Ama karımın benim için yaptığı en önemli şeyler bunlar. Yaşama arzusunu bana veren o. <gülüyor> Bak, yakında bir çocuğumuz olacak. <gülüyor> düşün bir kere, bizim çocuğumuz. ...bundan daha güzel bir şey olabilirim. İnsan evlenmezse, çocuk çocuğa karışmazsa... ...hayatta ne bekleyebilir ki? Hepimiz bunun için yaşıyoruz. Bunu elde etmek istiyoruz. Peki Canlı, içeri girip hepsine içimden geleni söyleyeceğim... ...senin dedikleri... olmazsa şimdi nişanlımla konuşacak bir şey çıktı. Aklıma ona söyleyecek o kadar çok şey gelmeye başladı ki. Charlie, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bütün yaptıkların için. Hadi artık eve girmek oldu. Sabah. Ben de eve Sabahın altısı. Bak şimdi onu hmm, mu? Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Ay, şimdi mi? Hı -hı. Uyandıktan sonra söyleyemez miydin? <gülüyor> Helal. <gülüyor> Bak, <gülüyor> çocuğumuz erkek olursa ismini John koyalım, olur mu? Kız olursa kız koyalım. Efendim? Çocuğumuz erkek olursa ismini John. ...olursa Grace Koval'ım dedim. Aaaa! <gülüyor> Çevk'imiz <çok güzel. gülüyor> <Bizim> sevgilim. <gülüyor> İş isim koymuş kadar önümüzde altı ay var. Olsun, önem olsun eve gelirken yolda aklıma bu iki isim geldi. Bir an önce de sana söylemek istedim. <gülüyor> İyi ettin şekerim. İkisi de çok güzel isim. <gülüyor> ...belki bir iki saat daha uyuyabilirsin, ha? <gülüyor> Hadi. Allah rahatlık versin Charlie. Sana da sevgilim, sağ Sana... ol. <gülüyor> Süçayevskinin yazdığı, İsmi Öngören'in çevirerek radyoya uyguladığı "Bekarlar Partisi" adlı oyunu dinlediniz. You, you buy her right. Yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Sanatçılar: Charlie Aykut Sözeri, Helen Gülseren Devor, Kenet Altay İsmra, Joe Haydar Gültepe, Ed Tarık Günuğur, Arnold Muammer Çıpa, Julie Tomris Oğuzel.